Dua ile kader değiştirilebilir mi? Evet. Ee, şimdi kader nedir? Kader, Cenab-ı Hakk'ın e, ilmi ezelisinde e, Furkan kulunun e, kimin evladı olarak doğacağı, erkek mi, kız mı olacağı, Said mi, Şakî mi olacağını bilmesi, hayatında ne ile karşılaşacak, hangi hanımefendi ile Beraber olacak, çoluk çocuğu olacak mı? Ne tür güzelliklerle karşılaşacak? Efendim nefesini hangi tarihte nasıl verecek? Yani hayatı boyunca başına gelebilecek her şeyi bilmesidir. Evet. Kader. Bu kaderin içinde bir, Cenab-ı Hakk'ın mutlak iradesiyle tahakkuk eden şeyler var. Ne o? doğmanız, bir hoca efendinle olarak doğmanız, erkek olmanız, vefatınızın falancı şekilde olmaz. Bu nedir? Ee, Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle tahakkuk ediyor. Ama bu arada e, siz kendi iradenizle güzel şeyler de yapabilirsiniz. Çirkin şeyler de yapabilirsiniz. O sizin iradeniz dahilinde olan şey. Ha bundan dolayı hesaba çekiliyorsunuz. Ama e, Cenab-ı Hak ...niye sen e, falan veli hocanın oğlu olarak doğdun diye seni hesaba çekmez. Niye? Senin öyle bir tasarrufun yok. Yani. Öyle bir şey olamaz. E, demek ki bizim ceza veya mükafat alacağımız fiiller de var. Peki duamız kaderimizi değiştirir mi değiştirmez mi meselesinde... E, ...şöyle deniyor mutlak olarak Cenab-ı Hakk'ın bilgisinde bir değişim olmaz... Allahu Teala öyle yazdıysa o şekliyle tahakkuk edecek. Ama şu anlama gelmesin. Cenab-ı Hak siz o duayı yapacağınız için size başka bir şey takdir etmiştir. Bunu bilemiyoruz biz. Evet. Yani kaderimiz Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> ilmi olarak değişmiyor. E peki değişir diyenler ne söylüyorlar? E mesela Cenab-ı Hak o da oniye estecib lekum diyor. Dua edeyim icabet edeyim. edeyim. Resulullah Aleyhisselam mesela ömrü uzun olsun, e, rızkı bereketli olsun istiyorsa bir adam ne yapsın diyor? Sıla-i Rahim yapsın diyor. Demek ki bunlar etkiliyor. Etkileme şekli ne? E, sizin bu özellikleriniz sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın 70 senelik ömrünüzü 80'e çıkarması, başka mutlu bir hayat vermesi şeklinde tezahür eder diyorlar. O halde, biz şöyle diyelim dua evet kaderi değiştirir ama ne o bilemediğimiz bir kader yani Cenab-ı Hak yani Aslında değişip değişmediğini de bilmiyoruz. Bilemiyoruz ama ona icabet etmiş Cenab-ı Hak bilgisinde ilmi ezelisinde onu o şekliyle kaydetmiştir. Yani o duanın mutlaka bir karşılığını gördük ama onu bilemiyoruz. O halde biz dua edeceğiz. Bu dua neye karşı geldi? Neyi önledi, neyi sağladı onu Cenab-ı Hak biliyor ama dua mutlaka edeceğiz çünkü Cenab-ı Hak dua edin buyuruyor.